رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَفَحْمًا وَأَلْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ بِسْمِ اللّٰهِ لَا يَضُرُّ مَعَسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ Muhterem Kardeşlerim! Bugünkü sohbetimiz tevbe hakkında olacaktır. Değerli Müminler, Yüce Rabbimiz buyuruyor, Nebbi'i ibadî Enni enel gafurur rahim Ey Resulüm, kullarıma haber ver. Ben, muhakkak ki ben ve sadece ben çok bağışlarım, Bağışlamayı çok severim. Çok merhamet ederim. Merhamet etmeyi çok severim. Kullarıma bunu söyler. Yine başka bir ayet-i kerimesinde اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْتَوَّاب۪ينَ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْتَوَّاب۪ينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَاهِّر۪ينَ Allah Çokça tövbe edenleri ve temizlik yapanları, temizlenme, temizlenmeyi sevenleri, bedenini, elbisesini temiz tutanları, abdest alanları, husul alanları sever. Yani maddi ve manevi kirlerden arınanları Allah sever. Maddi kirler, bilmiş olduğumuz bedenimizde, kıyafetimizdeki kirler. Manevi kirler, kalpte meydana gelen kirler, günahlar, isyankarlıklar, kalpte meydana gelen hastalıklar, iman konusundaki şüpheler, marazi durumlar. İşte Allah, hem maddi olarak hem manevi olarak, temizlik yapanları sever. Manevi olarak, kalplerindeki hastalıkları şüpheleri bertaraf edenleri sever. Maddi olarak, bedenlerindeki, elbiselerindeki kirleri arındıranları sever. Yine başka bir ayet-i kerimede, وَتُوبُوا اِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا اَيُّهَا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ey müminler! Topluca, grup grup, fert fert, cemaat cemaat, bölük bölük, kent kent, köy köy, Allah'a tövbe edin! Allah'a dönün! Allah'a dönme konusunda topluca kararlar alın! Toplumsal kararlar alın. Allah'a isyan etmeyeceğiniz konusunda, toplum içerisinde, topluca, beraberce kararlar alın. Allah'tan, Allah'a isyan, isyankarlıktan uzaklaşacağınıza dair topluca sözler verin. Allah'a dönün. Belki bu şekilde felaha erersiniz. Belki yapmış olduğunuz bu gayret ile kurtuluşa edersiniz allah Teala böyle buyuruyor. Bu girişten sonra tövbe nedir kardeşlerim? Tövbe insanın hata yaptıktan sonra hatasını bırakıp ona bir daha dönmemeye kendi kendine ve Allah'a söz verip pişmanlık duyarak bir daha ona dönmemeye karar vererek Allah'a acziyetini hatasını itiraf etmesi ve ondan bağışlanma dilemesidir tövbe budur her mü'min her saniye, her dakika, her saat tövbe etmelidir. Çünkü yaşadığımız her an amel yapıyoruz. Ya doğru yapıyoruz ya iyi yapıyoruz. İyi yaptıklarımıza hamdolsun. Kötü bilerek, bilmeyerek kötü yaptıklarımızdan da pişmanlık duymamız lazım tövbe etmemiz lazım istiğfar etmemiz lazım bağışlanmayı bağışlanmamızı yüce Rabbimizden dilememiz lazım değerli kardeşler. tövbe budur peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor inna allaha yabsutu yedehu billeyli allah Geceleyin elini uzatır. Liyetu be Musi an, liyetu liyetu Gündüz günah işleyenin tövbe etmesi ve onun yapacak olduğu tövbeyi kabul etmek için Allah geceleyin ona elini uzatır. Gel kulum, seni affedeyim gündüz çok hata ettin. Gece bari pişmanlık duy. Yaptıklarını şöyle bir film şeridi gibi gözünün önünden geçir. Nerede ne hata yaptın? Nerede ne hatalı söz söyledin? Nerede ne hatalı fiil yaptın, eylem yaptın? Şimdi kendi kendine düşün, karar ver ve şu anda sana elimi uzatıyorum. Seni bağışlamak istiyorum Kendine gel Tövbe et İstihvarda bulun Pişmanlıkta bulun Allah'a dön Seni bekliyorum Ve seni affetmek için Sana elimi uzattım Mağfiret kapılarımı ardına kadar açtım Gel pişman ol Gündüz yaptığın işlerden Gece pişman ol Tövbe et ve her gün her gece devam eder. Ve ibsut yedehu binna, nahar li-tûb'e musî'ul-leyl. Yine Allah gündüz elini uzatır gece günah işleyenleri affetmek için. Allah Gündüzleyin de Tövbe kapılarını Ardına kadar açmak suretiyle Affetmek Bağışlamak isteğiyle Gündüz kuluna elini uzatır Gece Yaptığı günahlardan Pişmanlık duysun Tövbede bulunsun istifarda bulunsun ve bu şekilde affedilsin Allah'ın rahmeti merhameti böyle devam eder hatta tatlu'a şemsu men mağribiha güneş battığı yerden doğuncaya kadar yani kıyamet kopuncaya kadar bu devam eder bu işlem devam eder gece günah işleyenler için gündüz elini uzatır gündüz günah işleyenler için gece elini uzatır ve bu şekilde kıyamete kadar bu devam eder güneş batıdan doğuncaya kadar bu işlem devam eder Demek ki Allahu Teala kullarını her zaman daima affetmek istiyor. Yeter ki kulları yapmış oldukları hataların farkına varsınlar. tövbe etsinler. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisinde şöyle buyuruyor. Ya eyyuhen nas Ya eyyuhen nas ey insanlar töbu ilallah Allah'a tövbe edin. Günahlarınızdan pişman olun ve stagfiruhu ondan bağışlanma dileyin bağışlanmanızı evet. dileyin isteyin <gülüyor> fe inni etubu ilallah <gülüyor> fil yevmi mi etemerra muhakkak ki ben günde yüz defa tövbe ederim peygamber günde yüz defa tövbe ediyor bu yüz ifadesi Yüz rakamı Peygamberimizin tövbesinin çokluğuna delalet eder. Illaki 98, 99, 100 sayıları illaki tam yüz olacak diye bir şey söz konusu değil. Bu rakam Peygamberimizin tövbe adedini saymadan daima tövbede bulunduğunu gösteriyor. Peygamberimiz daima tövbe eder Daima istiğfarda bulunur Daima Belki bu yüzü de geçer iki yüzü de geçer Her an Her an Yürürken gezerken otururken çünkü Her an insanın günaha girme olasılığı var Her an Şuradan giderken Gözün bir harama takılır Al sana bir günah Birine bir yanlış bir kelime kullanırsın Al sana bir günah Birine yanlış Ters ters bakarsın al sana bir günah Biriyle Alay edersin Allah korusun Kaşınla gözünle el hareketiyle Al sana bir günah Yani günahlar her an Yakamızda Her an Önümüzde ardımızda sağımızda Solumuzda Günahlar Böyle yakamızda. Bu günahları, bu günahları Allah'ın bağışlaması için bizim tövbe etmemiz, istiğfarda bulunmamız lazım. Değerli müminler. Peygamberimiz başka bir hadis şerifinde şöyle buyuruyor: "Etta ibu minadzam bi kemel ladzam bela." günahından tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Evet değerli kardeşlerim. Başka bir hadis-i şerifi de şöyle aktaralım. Ragime anfu Ragime anfu Men adraka Men adraka Ramazan'a felem yuğfar Ramazan ayını idrak edip de bağışlanmayanın burnu yere sürtülsün. Ramazan ayını idrak ettiği halde tevbe etmeyen günahlarının bağışlanması için mücadele etmeyen gayret sarf etmeyen ihlasla istekle, azimle, gayretle Allah'a sığınıp günahlarını günah defterini sildiremeyen, kendini temize çıkartamayanın burnu yere sürtülsün. Ne kadar da kötü insandır yani. Ne kadar da akılsız insandır. Ne kadar da mahrum insandır, miskin insandır. Neden? Böyle mübarek bir ayda Allah'ın rahmet, merhamet, Kurtuluş kapılarının ardına kadar açık olduğu bir ayda insanların dönmesini tövbe etmesini beklediği ve sonuna kadar tövbe kapılarını açık tuttuğu bir ayda nasıl olur da bir müslüman kendini bağışlatamaz nasıl olur da tövbe etmez Nasıl olur da günah defterini, günah borcunu sildiremez? Evet. Hepimiz günahkarız. Günah borcumuzu sildirmemiz lazım. Günah defterini temizize çıkarmamız lazım. İşte bu mevsimler bunun için var. Ramazan ayı bunun için bir hediye aydır, mübarek bir vesiledir. Dolayısıyla bu ayda Bol bol tövbe edelim, istiğfar edelim. Daha önceden yapmış olduğumuz günahlardan pişmanlık duyalım. Onları bir daha yapmamaya söz verelim. Kendi kendimize söz verelim. En başta Allah'a söz verelim. Bağışlanmamızı dileyelim. Değerli müminler. Yoksa peygamberimizin buyurduğu gibi mahrum olan insanlardan oluruz burnu yere sürtülecek olan mahrum, miskin, basit, düşüncesiz, ufkudar insanlardan oluruz Allah korusun. Değerli müminler, Peygamberimizin başka bir hadisi şöyle. Kullu ümmeti yedhulun el cenneh illa men ebe' Ümmetimin hepsi cennete girecektir, ancak ayak diretenler hariç. Ümmetimin hepsi cennete girecektir, ancak cennete girmemek için ayağını diretenler, inatla cennetten kaçanlar, inatla cennete girmemek için çalışanlar hariç. قالوا dediler ki Ya ey Allah, ey Allah'ın resulü. Men ya'ba Kim ayak diretir? Kim ayak diretir ey Allah'ın resulü? قال cevaben buyurdu ki Men ata'ani دخل الجنه ve men asani fakat aba kim bana itaat ederse, o cennettedir, o cennete girmiştir. Kim de bana isyan ederse, getirdiğim emirlere, nehiylere uymaz ise, işte o ayak diretmiştir. Bana itaat etmeyen ayak diretmiştir. Getirmiş olduğum dine itaat etmeyen ayak diretmiştir. Kur'an'a teslim olmayan ayak diretmiştir. Peygamberimizin sözlerine, fiillerine, emirlerine, nehirlerine uymayanlar ayak diretmişlerdir ve bunlar cehennemdedir. Ayak diretenler. Değerli müminler, yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor, bir müminin tevbesinden Allah'ın ne kadar sevineceğini belirtmek için şöyle buyuruyor lillahi eşedu Farhan bir tövbeti abdi yine tu bu ile Min Ah hadikum khalahileti bir ardın felat Allah Allah kulunun tövbesiyle o kadar sevinir ki bu şunun misaline benzer. Sizlerden biri bir deveyle, at ile veya bineği ile yola çıkmış olsun. Bu yol çöl olsun. Sağında, solunda, uzağında, yakınında herhangi bir su, herhangi bir ev, herhangi bir köy, kent yok. Boş bir çölde bineği ile beraber Yola çıkmış olsun. Boş bir çölde. Üzerinde suyu var, gıdası var ve tek başına. فَنْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا تَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَاَيْا اَيْسَ مِنْهَا Bir yerde uyuyup kalıp uyandığında uyandığında üzerinde içeceği olan, yiyeceği olan, suyu olan devenin atın neyse oradan kaçıp gittiğini, kaybolduğunu hissetsin, görsün o insan. Düşünün. Bomboş bir çölde birliğini kaybetmiş, uyukladığı için bir yerde bineğin üzerinde suyu var, içeceği var. Bunlar yok yok olmuş. Ve çölde ne su var ne yiyecek var. Yürüse uzun mesafeler susuzluktan yine ölür. Çünkü çölde uzun süre bir insan güneşin altında yürüyemez. Helak olur. Böyle bir durumda Azallah Celle Celaluhu <gülüyor> Ölüm Helak olma Açlıktan susuzluktan ölme durumu Muhakkaktır, böyle bir durumda. Peygamberimiz anlatıyor, örnek veriyor. Daha sonra bu insan sağa sola bakıp bineğini aramış olsun. O tarafa koşsun, bu tarafa koşsun. Bineğini aramış olsun ama uçsuz bucaksız çöllerde izine dahi rastlayamamış olsun. Kendini bulamamış olsun. Artık ondan umudunu keserek bir yerde artık oturup ölümü bekle, beklemiş olsun. Fetha şe ceraten, fatace zilliha bir ağaç bulsun, onun gölgesinde gölgelenmek için dibinde otursun. Fakat Eysemin semin rahipleti, bu bineyinden de bineyi bulacağından da umudunu kesmiş olsun. Fabien ma hoca dalik, ız hoca bıha, qaıme o agen gölgesinde şöyle bir uyuklamış iken, biz de baksın ki, bineyi dibine kadar gelmiş, geri dönmüş. Fa akada bi hutamıha, daha sonra uyanır uyanmaz, onun ipinden tutmuş olsun, tutsun. Tüm məqale min şiddət il farah mutluluğundan dolayı ipini tuttuktan sonra mutluluğundan dolayı Allahumma enta abdi ve ana rabbuk Allah'ım sen benim kulumsun ben de senin rabbinim diye hata etti. Yani şiddetli bir mutluluğundan dolayı dili sürçüyor. Diyor ki: "Allah'ım sen benim Rabbimsin. Bana yardım ettin. Sana hamd olsun." diyeceğine Diyor ki Allah'ım ben senin Rabbinin diyor Şiddet, şiddetli bir şekilde sevindiğinden dolayı dili sürçüyor. Ne dediğini bilmiyor yani o kadar seviniyor. İşte diyor Allah bu kul bu bineğini bulduğunda ne kadar sevindiyse, sevincinden dolayı dili sürçtüyse Allah kulunun istiğfarından bu derece sevinir diyor. Allah kulunun tövbesinden bu derece sevinir diyor. Demek ki değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz bizim tövbe etmemizi istiyor ve bundan çok mutlu oluyor. O zaman tövbe edelim. Değerli kardeşlerim, şimdi konu uzun ancak ezan okunduğundan dolayı e, konumuzu bağlamak zorundayız. Ancak tövbenin dört şartı var bunu hatırlatmam lazım. Tövbe nasıl olur? Değerli kardeşlerim, Tövbenin birinci şartı, Günahı terk etmektir. Yaptığın günahları terk edeceksin. İkinci şartı, Yaptığın günahlardan dolayı pişmanlık duyacaksın. Üçüncü şartı, O günahlara bir daha dönmemeye azmedeceksin, Söz vereceksin. içinde böyle bir niyetin olacak. Ve dördüncü şartı, eğer insanların haklarını ellerinden haksızca aldıysan bu hakları hak sahibine iade edeceksin kimin hakkını aldıysan iade edeceksin kimin gıybetini yaptıysan gidip kardeşim ben senin hakkına girdim gıybetini yaptım beni bağışla beni affet lütfen ahirette benden bunun hesabını sorma Hakkına tecavüz ettim. Namusuna dir uzattım. İffetine dir uzattım. Senin şahsiyetini lekeledim. İnsanlar nezdinde seni küçük düşürdüm. Beni bağışla. Senin hakkına girdim. Demesi lazım. İşte bu dört şart, tövbede gerekli şartlardı, Değerli kardeşlerim. Bir de, bir insanın hangi şartlarda günahından sorumlu tutulmayacağı ile ilgili 10 tane madde var. Kısa bir şekilde hemen özetliyorum. Değerli kardeşlerim, insan günahından tövbeyle, tövbe etmekle kurtulabilir. Tövbe ettiğinden dolayı günahından kurtulabilir. İkincisi, istiğfar ettiğinden dolayı, bağışlanma dilediğinden dolayı, bu günahının mesuliyetinden kurtulabilir. Üçüncü olarak, yapmış olduğu günahların ardından sevaplar yapar, iyilikler yapar, Allah'ı memnun eder ve bu şekilde günahlarından kurtulabilir. Dördüncü olarak, salih insanların, eşinin, dostunun, komşusunun, hocasının duasını alır. Onlar dua ederler onun için. Bu şekilde Allah'ım şu kulunu affet diye dua ederler. Bu şekilde kurtulabilir. Beşinci olarak, insanlardan, onun kardeşleri, dostları, eşleri, müminler, onu sevenler, kendi sevaplarından ona hediye etmek suretiyle onun bu mesuliyetinden, Sorum, sorumluluktan kurtulmasını sağlayabilirler. Allah müsaade ederse. Altıncı olarak peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona şefaat eder ve bu şekilde kurtulur. Yedinci olarak değerli kardeşlerim Allah o kulun yapmış oldukları hatalar hataları affetmek için okuluna dünyada değişik farklı musibetler vererek bu musibetleri onun günahlarına kefaret sayarak onu affedebilir, onu o günahın mesuliyetinden kurtarabilir. Yine sekizinci olarak değerli kardeşlerim o insan berzah aleminde, kabir aleminde azaba düçar olur ve kabir aleminde görmüş olduğu Öldükten sonra kıyamet kopmadan o devre içerisinde görmüş olduğu ruhunun çekmiş olduğu eziyet günahlarına kefaret olarak hesap kitap döndüğünde Allah onu affetmiş olur ve cennete sokabilir. Dokuzuncu olarak değerli kardeşlerim Arasat meydanı var. Arasat meydanı, Arasat meydanı. Bu Arasat meydanında, bu mahşer alanında Arasat meydanında insanların başına değişik musibetler gelir. Orada çok acayip musibetler vardır. O ayrı bir konu. O musibetlerden dolayı, o korkulardan dolayı onları, o korkuları günahlarına kefaret sayarak okulunu affedebilir Allahu Teala. Yine bunların hiçbir olmadan, hiçbir olmadan Allah direk merhametiyle muamelede bulunarak o kulunu affedebilir. Değerli kardeşlerim bu da sonuncusuydu ve bu şekilde on şekilde insan günahlarından kurtulabilir. Allah cümlemizi bağışlasın. Allah cümlemizi tövbe eden istiğfar eden kullarından eylesin. Allah şu rahmet, merhamet ve cehennemden kurtuluş ayında bizleri rahmetine rahmetiyle buluştursun bizleri bağışlasın ve bizleri cehennem azabından azat eylesin bu ahru da wana alhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecma'in el